Merhaba, merhaba. Ee, açık Radyo Dinleyici Destek Şenliği'nin altıncı günündeyiz. Ee, evet, Aralık Hareketi olarak Açık Radyo'nun Tophane'deki yeni yerindeyiz. Ee, Aralık Hareketi'nin Mihenk Taşı diyebileceğimiz e, ulaştı. Tepe bugün gelemedi. O yüzden biraz eksiyiz. Evet. Ee, ve kalbi Açık Radyo stüdyolarında kalmış ve çıkarken almamızı istedi. Ona evet. buradan selam ediyoruz. Gönderiyoruz selamlarımızı ve kalbini... <gülüyor> Kalbinde <alırız gülüyor> alacakken, evet o yüzden Hakan, Efe, Tuğçe, Ben esme olarak buradayız ve size böyle biraz şarkılar Bir çalmaya geldik. Şarkı çalmaya geldik. Ee, hatta çalıyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve e, hemen girişte pat diye söyleyelim diyorum ben tekrar. Evet. Ee, açık Radyo'ya destek olmanızı istiyoruz. ki Biz de hep çalabilelim, söyleyebilelim ve hep açık kalsın, kalsın. diye. Ee, 343 41 41'i arayarak, 0212 343 340 41 41'i arayarak, bireysel olarak destek, destek olabilirsiniz. Olabilirsiniz. Ve biz buradayız ve bekliyoruz. <gülüyor> Arafla başladık. Evet, hani. Merhaba demek ister misiniz çocuklar? Bir sesinizi verin. Merhaba. Ben Hakan, ben de efendim. Merhaba. Böyle bir şeyler çalmaya gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman... Ulaş yok. Üzgünüz. Üzgünüz bundan dolayı. O zaman ne çalalım? Araf çalalım başla. Araf çalalım. Ha. Buyurun. <gülüyor> ...şarkımızı çalmış olduk. Evet. Biz böyle şimdi... ...buraya gelirken... E, ...dedik ki daha çok şarkı çalalım... ...ama biraz da konuşalım, ne konuşalım... ...deyip ondan evet. sonra... ...böyle açık olmak, aralık olması... ...falan gibi şeyler hakkında düşündük. Hmm. ve e, Ferah geldi bize çok bu düşünceler. Evet ve Efe bir şey söylemek istiyor galiba. Yok hayır. Ha, yani Söyleyebilir miyim? Söyle. Söyleyorum böyle. Yok çok heyecanlandım, heyecanlandım Sen devam et. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> <Evet>. tamam. <gülüyor> ve işte hatta o zaman ben sana şeyi anlattırabilir miyim? Böyle e, insanların hani zamanları olması olmaması bir şey dinlemek için zamanımızın ne kadar değiştiği. Birbirini dinlemek için ya da ya da her, her şeyi dinlemek. Her şey. için falan geldi aklımıza ve efendim bu konuyla ilgili bir tane hikayesi var onu anlatır mısın? Evet, yani Bizi bu, dinlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Bu rollemein bir e, tespiti de. Ee, son zamanlarda artık yani bu yüzyılda e, radyo radyocuların e, hani bizi dinlediğiniz için teşekkür eder cümlesinin çok aslında değişik bir cümle olduğunu söylüyor. Yani aslında e, yani o kadar zaman dinleyicilere aitmiş gibi bir şey ki bu. Halbuki şöyle bir şey yok yani hani e, burada bir radyocu programını yapar, o da dinler. Ama bu artık böyle hani her şey o kadar böyle reklam hani sen beni dinledin dinledin yani. Dinle, dinlemezsen <gülüyor> çok, sen çok ben, sağ ol. Çok sağlıyor. Yokum gibi bir şey. Hiç evet. böyle olmadığını Minnettar oluyor evet. gibi bir aslında teşekkür etmek o. vurguluyor ama e, Rollo aslında. Çok da kötü anlattım. <gülüyor> <Ne> Olsun. Rollo <gülüyor> e, Burada olmamızın sebebini tekrar hatırlatalım. Evet. E, dinleyici destek şenliğindeyiz. Altıncı günündeyiz. Ve e, destek olmanızı bekliyoruz radyoyu arayıp. Telefon numarası vereceğiz tabii ki yine söyleyeceğiz. Buyurun. 343 41 41. 0212 alan kodu illa. Tabii ki. <gülüyor> o zaman e, ben diyorum ki bir parça daha çalalım. Evet. Hakan bir tamam, şeyler söylemek istemem. <gülüyor> <gülüyor> <misin? Yani> bana <gülüyor> sırayla, <gülüyor> sırayla konuşuyoruz Parçalara yani kadar, konsantre <gülüyor> e, Çok yani bu açık. Yani bir kere şunu söyleyeyim bugün hava çok güzel. <gülüyor> Ee, o yüzden de böyle için insanın için gerçekten ferah ve açık hissedebiliyor, böyle küçük bir aralık bulduğuna inanabiliyor. Gerçekten bunların da insanın duyduğuna, insanların da duyduğuna inanabiliyor. Kumun altındaki o kalabalığın dışarı çıkacağını düşünüyorum ben. Yavaş yavaş birlikte bir hareket edeceğini düşünüyorum. O yüzden iyi ki buradayız, iyi ki bizi dinliyorlar. Evet. İyi ki böyle bir yer var yani. İyi ki. ki. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Hu kadar mı? Pandasak, tamam. hu kadar geliyor. Hiçbir bıçak. Hiçbir kurşun, hiçbir mızrak yaralayamaz, acıtamaz, kanatamaz. Bu kadar. Amen. Bu kadar. Bu kadarı çalarken e, eksiğimiz tamamlandı ve hani Ulaş Tınaz geldi. Şimdi varsın ya. <gülüyor> bir anda geldi ve konuşmak için bir mikrofon arıyor. Galiba buldu. Do, do, do. Ben bu gördüğümde bir de... Sesi geliyor mu? Şarkı söylerken o işi Ki, Kula, evet. kulaklıkla mikrofona vurdum. O tak diye bir ses gelmiş. O oldu. Hakan'dan geldi. bir Benim ben sağ gel kulaklığımdan geldi. Herkes de birbirine. <gülüyor> Yani, tadım, Merhabalar tadım, tadım Hoş geldiniz yerinde. Merhabalar Nasılsın? Vallahi koştum Koşt Koştum geldim Nasıl geçti yolculuğun? Güzel geçti yani Açık değil yollardı <gülüyor> <gülüyor> Konumuz ya, açık. Açıklık Açık değil Açıkçası bir suyunuzu alırım vallahi. Evet afiyet olsun Biz de şimdi buradayız yine Ben evet. pası birini atacağım Hep bana konuşuyorum gibi gelmeye başladı Mesela Efe Tülçer. Efe, Efe'ye. Rostum hoş geldin. Merhabayım. <gülüyor> evet. E... Telefon numarası Telefon söylemek misin? <gülüyor> <gülüyor> Mesela. Evet söylüyorum. 343-41-41. Bu numarayı niye söylediğini de bir daha evet. bir açıkla istersen. E, çünkü Açık Radyo Destek Şenliği'ndeyiz değil mi? Evet. 6. E, Altın günde biz de buradayız. Ve aramanızı istiyoruz aleyh böyle e, destek olun. Ben de çok Peki. eskiden beri destekçisiyim. E, açık abi. Hangi programa? Şimdi çok zor <gülüyor> soruyorsun. Ben tamam kapatıceğim. Tamam o zaman. Evet, bize evet. destek olun radyomuz açık kalabilsin. İstiyoruz, istiyoruz. Hakan, yeni bir parçaya hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> ne çalalım? Ne çalalım? Ulusoy'u çalalım. O dostum. zaman yeni parçayla devam ediyoruz. Ulusoy'du. olmadı Köprülerin altından sular aktı Hiçbiri içindeki boşluğu dolduramadı Sevmedi, sevilmedi, hiç kimseye dürüst olmadı Senle mi, benle mi bu hiçbir zaman belli olmadı Köprülerin altından sular aktı Hiçbiri içindeki boşluğu dolduramadı Saydı, büyüseydi Belki Hepsi zamanla Geçerdi Delik dişim Bu rüyaya Bakacak Bir beni Seçerdi Büyüseydi Büyüseydi Belki Hepsi zamanla Geçerdi Delik dişim ya, ya bakacak bir delik seçerdik. Susmadı, susamadı. Kimseden emir almadı Senle mi, benle mi O hiçbir zaman senle olmadı Köprülerin altından Sular aktı hiçbiri İçindeki ışığı solduramadı Susmadı, susanmadı Hiç kimseden emir almadı Senle mi, benle mi O hiçbir zaman senle olmadı Köprülerin altından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 Sessiz Çaldık. alkışlar görüyoruz <gülüyor> stüdyonun diğer tarafından ee, Açık Radyo'dayız 94.9 Açık Radyo'da Açık Radyo Dinleyici Destek Şenliği'nin altıncı günündeyiz ve Açık Radyo'ya destek olmanızı istiyoruz ki biz böyle çalabilelim evet. <gülüyor> <gülüyor> daha Numarayı diyeyim. da söyleyeyim mi? Hadi söyle 344-41-41. 0212-343-41-41. Evet, bunu söylemen çok iyi oldu. Biraz daha karıştırsaydık, <gülüyor> hiç olmayacaktı. <gülüyor> evet, gerçekten dinlediğimizde zaten destekte oluyoruz ya aslında birbirimize normalde. Evet, biz ha. bu destek olmak evet. mevzusuna da takılmıştık gelirken. Hani evet. böyle karşılıksız bir şey olması çok değerli geliyor insana. Evet, yani o Karşılık bekleniyor ya yani çoğu şeyde destek yapılan bir şey bile artık karşılıklı bir şey haline geldi insan ilişkilerinde de öyle. Ee evet, aslında bu karşılıksız bir şeydir ya destek açık olmak evet. destek olmak falan bunlar başka bir şeydir evet. yani bunları tekrar hatırlıyoruz falan güzel oluyor çok güzel oluyor açık radyo hep açık kalsın. Evet. Ben daha bir, bir, bir, özel bir şey paylaşacağım. <gülüyor> buyrun buyrun <lütfen. gülüyor> Geç geldim. Yolda falan acayip de tuvaletim var. Ee, bulamadım da hiçbir yer. Burada kapıdan girerken... Böyle, ...zaten açık radyonun kapısı da açık. Ee, Tophane Böyle çocuklar top oynuyor falan burada. Ee, hani biri bir şey soracak... ...güvenlik, kimlik falan... Böyle hani, e, ...bir tuvalete girip hemen buraya gelmek istiyorum falan. Yani çok hoş karşılandım... ...bir yabancı olarak. <gülüyor> hiç öyle bir kimlik Hiç yargılanmadın kimlik, yani kimlik yok, değil mi? Ya buradan e, tüm gönüllü dostları aracılığıyla teşekkürler. Beni <gülüyor> <gülüyor> <ediniz>. koynunu aldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Açık rant yoldu. <gülüyor> teşekkürler. Teşekkürler <gülüyor> Esmi. <gülüyor> ne güzel isim ya. Evet. Bak onu da düşünmüştük. mi? konuşuyorduk? Güzel <gülüyor> bu kadarmış. Kelimeler üstüne fazla konuşup <gülüyor> takılıyormuş. <takınlığımız. gülüyor> e, büyük tıkanıyoruz gibi geldi. <gülüyor> Biz tekrar bir parçaya dönelim istiyoruz. Öyle, dönelim niye dönelim? O zaman çünkü. Şimdi bu üç şarkının bir de böyle kolaj olmuş artık. <gülüyor> şimdi biz Aralık hareketi diye bir grubuz bu arada ee, buraya gelmiş olduk. Ee, oyun yapıyoruz, film çekiyoruz, şarkı söylüyoruz aslında bakılırsa ee, ve ama biz... konuşamıyoruz yani. Evet, ama evet, konuşamıyoruz. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hareket ediyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> hiç olmuyor evet. evet. O yüzden şimdi de size çünkü çalacağız. 343, 41, 41. Çünkü. <gülüyor> Çünkü. Çünkü. Çünkü. Da kalması gerekirken, birbirine benzeyen cümleler kurmaya çalışırken, böcek nereye mutluluğa yapışırken, kaldırdı başım. Çünkü sen izleyenlerden bile olamazsın. Ne kadar kaçarsan kaçsın, sen olamazsın çünkü, çünkü uykuda kalmasın yedekirken. The Jackknife dance Yine sessiz vakitler. <gülüyor> evet. Açık Radyo 94.9. Ee, Aralık hareketi <gülüyor> taktak gününde, yani. destek şenliğinde. Ee, desteklerinizi bekliyor Açık Radyo. Ee, yani artık bilmeyen kalmamıştır Açık Radyo'yu sürekli dinleyen varsa ama Hı. yani yine radyolarını de radyolarını yeni açmış olanlar için. <gülüyor> radyolarını <gülüyor> yeni, yeni açmış ediniz, olanlar için <gülüyor> evet. Açık <gülüyor> Radyo dinleyici destek şenliğindeyiz. Onun altıncı günündeyiz. Ve her sene bu dinleyici destek şenliği yapılıyor. Bireysel olarak destek olabiliyorsunuz ki radyonuz açık kalsın, radyoyu dinleyebilin diye. Sesler O yüzden olsun. de bir telefon numarası var. 343 41 arayıp destek olabiliyorsunuz. Ayrıca internetten de açıkradyo.com adresinden de destek olabilirsiniz. Destek olun düğmesi var. Orada ona böyle tıklıyorsunuz. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben konuşmuştuk hani açık... ...kelimesinin anlamını çok... Aslında çok fazla şey ifade ediyor ya. Evet. Yani bugün zaten birçok kelime çok fazla şey ifade ediyor ama... Yani ...bu yani gösteriyorum resmen. Açık radyonun e, yanında duran açık. Ne oldu çok tam bence gerçekten. E, o kelime yani açık yani şu an mesela gayet şey Bana da ediyor mesela. <gülüyor> Bizi <gülüyor> aldılar, bize <gülüyor> de açılırlar. Kesinlikle konuşmuştuk onu. Bir şey söylesenize. Evet. Neden evet. herkes susuyor değil mi? Yok. Hiç konuşmamış, sanki ben de gibi oldu. Açık, açık, tam şöyle gitmiştik. İlk defa, yani öyle düşününce çok acayip oluyor. İlk, i̇lk akla gelen, getiren şey o kelimenin birinci anlamı. Yani daha e, basit bir açıklıktan bahsediyoruz. Yani bir e, e, kitabın kapağının açık kalması gibi bir Kapıyı şeyden açmak bahsederken. Gibi. Diğer ikinci anlamı aslında. Bizim de sonradan düşünüp yani birkaç saniye düşününce insanın aklına geliyor zaten. İkinci anlamı da, <gülüyor> e, <gülüyor> e, ikinci anlamı da zaten e, daha derin, daha farklı bir yere hitap ediyor. Bunun içinde olmak da çok keyifli yani. 343, 41, 41 <gülüyor> diyeyim. Açık seçik bir yan var. Evet. Peki bizim ne zaman buradan çıkmamız gerekiyor? Ona göre davranalım. Öyle mi? Evet. Ha, ne söylemek istersiniz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, söyleyelim. Ne söyleyelim? Ee, biraz İlk kez çalacağınız bir şey çalayım şey bence. Evet, yani, <gülüyor> yani radyolarda Yeni. <gülüyor> <gülüyor> <İlk kez. gülüyor> Bu Ne burada Ama planlı. hemen karar verelim isterseniz. Hemen veriyoruz. Ne olsun? Yürü. Yürü. Yürü. Hadi bakalım. Yürü. Bu da galiba ilk, ilk parça olabilir mi i̇lk ya? İlk parça. Evet. Hı hı. ilk parça dediğin? İlk ilk Album. yazdığın yani. Evet, ilk olan. Evet. İlk gelen. Ha. İlk gelen. Evet. İlk gelen. <gülüyor> Burada bir mikrofon değişimi yapılıyor. Ondan Aynen. sonra biz hemen söylemeye Aynen. başlayacağız. Sıkıcılaşmaya başladığımızın farkındayız. <gülüyor> <gülüyor> 341. <gülüyor> evet, gerçekten dinleyici destek attığımız 343. 41. 41. Numaranın en fazla söylendiği programda mı? Aaa biri Aralık hareketi nasıl kuruldu diye sordu ona. Evet. Seçeyim. Ee, Aralık Hareketi. Aralık Hareketi şöyle kuruldu. Biz okuldan... Arkadaşız hepimiz arkadaşız zaten. Arkadaşız aslında. Aa, böyle soyunca ne garip oldu ya Evet çok bir mesafe olmadı mı ya? Evet. Hani böyle bir ve, yabancılaştım ben. E, Hakan bir tane oyun yazdı. Avaz Avaz diye. E, ve biz onu toplanıp oynadık. E, oynarken de dedik ki e, bir ismimiz olsa ne güzel olur değil mi? ...dedik. Ondan sonra isim düşünmeye başladık. İsim çok uzun süre bulamadık. Esmeden zebra... zebra. <gülüyor> <gülüyor> şey geldi. Zibay, Öneri geldi. Zibay, Zibay. Zibay. Zibay. Zibay. Zibay. Hatta Zibay. Az kaldı zebra oluyordu. <gülüyor> Hatta evde hazırlayıp... ...onun logosunu gelip... Çizim. ...zebra mükemmel bir isim değil mi? ...diye gelmiştim ve sonra yıllar boyu... ...dalga konusu oldum. Tabii. Hala evet. olmaktayım. E, ama sonra... Zebra olmadı. Zebra ve... olmadı. Aralık oldu. Aralık hareketi oldu. Evet. Ee, ve ondan sonra da işte bir tane kısa film çektik. Esme yazdı onu da. Kendisi evet. yönetti aynı zamanda bir hikaye yazmıştı. Meşakkat ve karısı diye. Evet, Meşakkat ve karısı da çektik sonra da. Ona da Aralık Hareketi sunar dedik. Ah, oh, e... çok <gülüyor> <çalıştım>. <gülüyor> Dedik. Ondan sonra da müzik geldi arkasından. Böyle oldu. Evet, aynen. Olaylar aynen. birbirini izledi. Olaylar birbirini izledi. Yürü de bu Aralık'ın... ...ilk meyvesi olarak son şarkımız olacak galiba. Evet. Bütün kariyerimizin son şarkısıydı ben de. <gülüyor> hayır hayır. Çok, çok ciddi şey. Çok ciddi oldu. Son kez burada. Müziğe <gülüyor> veda. <gülüyor> Başlarken bitti. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte o şarkıyı çalarken de biz, siz açık radyo arayabilirsiniz belki 343, 41, 4141. Evet. Herkesler gitmiş Her şeyler çok Hepsi var Sabun koksun biz sevişelim Kendi kilimiz içinde Bırak onlar Kuru kalsın biz sulanalım Kirli sular içinde Bırak onlar Temiz kalsın biz öpüşelim Çamurlar Bırak onlar seni çalsın Bu güzel bir şeyse senin içinde Yürü yürü nefes al yürü yürü yürü nefes al. Söyledik, çaldık <gülüyor> ve artık yavaş yavaş gidiyoruz galiba. Ee, gitmeden önce. <gülüyor> <gülüyor> Son bir daha bir konuşamayalım ben. Son ee, bir daha bir konuşamayalım, daha, <gülüyor> konuşamayadan. Son bir sessizlik. <gülüyor> Son bir sessizlik yaratıp gidelim <gülüyor> ve e, hiç söylememiş olan e, ulaş sonrası bu sefer numarayı diyorum evet, ben. <gülüyor> 02.22.343.41. O da lanslarını evde bırakmış galiba. Şey <gülüyor> <Evet. gülüyor> açık Radyo desteklerinizi bekliyor. Hepimiz bekliyoruz. Açık Radyo açık kalsın diye. Aynı. Aynen. Gidiyoruz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenliği